Merhaba, okulların çoğumuz için kapandığı ve havaların fazlasıyla sıcak olduğu bugün Bir Söz Küçük programına daha hoş geldiniz. Ben Mavi. Bugün gündemimizde iki konu var. İkisinin de ortak noktası aslında çocuklar için yapılan değil, çocuklar tarafından yapılan projeler olması. İlki... İkinci Uluslararası Araştırmacı Çocuk Konferansı 22-23 Haziran'da gerçekleşecek. Çocukların araştırmalarını destekleyen bir proje bu. İkincisi de e, Fatih Akın'ın şu an Kan'a gitmiş Cenneteki Çöplük Projesi ile aynı isimde Çamburnu beldesindeki öğrenci, çocuklar tarafından yapılan bir belgesel ve e, bu bunun gözleti de on öğretmen öğretmen Niyeler Bay'a bağlanacağız aslında. İlk olarak e, İkinci Uluslararası Araştırmacı Çocuk Konferansından. E, Meltem Ceylan, Ali Beyoğlu'na bağlanıyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba. Söz programından arıyoruz. Ben Mavi. Merhaba. Ee, öncelikle tüm dinleyicilerimiz evet. için bu konferans nedir, neden yapılıyor? Biraz kısaca anlatabilir misiniz acaba? Hı hı. Bu konferans şu an artık yapılıyor. Araştırma çocuk merkezleri işbirliğinde İngiltere'deki, İngiltere ve Türkiye'deki araştırma çocuk merkezleri işbirliğinde yürütülen e, ve özellikle küçük bireylerde onun yaş arasındaki ilköğretim öğrencilerindeki araştırma becerilerini geliştirmek, e, araştırma becerilerini kendi araştırmalarını yürütmelerini sağlamak bunu sunmak için bir ortam yaratmak istiyoruz. Hı hı. Bu amaçla düzenliyoruz. Bu anlamda da İngiltere'den, Avustralya'dan, İran'dan ve Türkiye'den konuklarımız var. Onlar 10-12 arasındaki öğrenciler ve kendi araştırmalarını gerçek bir araştırmacı gibi yürüttükleri bütün araştırmaların için şanslı olacaklar. Hı hı. Konular hı hı. arasında bu çocuklar kendini serbest olarak seçiyor sanırım kendi konularını. Evet. Evet şöyle her çocuk aslında en merak ettiği, e, en araştırmak istediği konuyu kendisi belirliyor. Bunu bir araştırma çalışma çeviriyor e, ve araştırılabilir bir halde e, kendi araştırma yöntemini seçerek e, araştırmaları gerçekleştiriyorlar. Bunu raporlaştırıyorlar ve aslında gerçek bir araştırma olduğu gibi en son aşamada rapor yazdıktan sonra bunu diğer farklı araştırmacılarla paylaşmak ve geri bildirim almak üzere bu konferansa gelecekler. Peki tam olarak bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Hangi öğrenciler katıldı? Neye göre katıldılar? Nasıl katılabildiler bu konferansta? Hı hı. Şöyle, e, daha şufka kurumları olarak biz 2010 2011, -2011 eğitim öğretim yılından beri e, Araştırma Çocuk Merkezi Türkiye işbirliğinde Araştırma Çocuk Programı'nı uyguluyoruz. Bu programda e, ilkokul sınıf öğrencilerimize e, teorik ve pratik eğitim veriyoruz araştırma çocuk programı bünyesinde gerçekten bir araştırma nasıl yürütülüyor, bir araştırma sorusu nasıl oluşturulur e, araştırma yöntemleri nelerdir rapor yazımı nasıl yapılabilir e, gibi aşamalardan teorik olarak uygulamalı oyunlarla eğlenceli bir şekilde bu teorik bilgiyi veriyoruz ama bir taraftan da ee, öğrencilerin kendi araştırmak istedikleri, merak ettikleri konuları oluşturarak onun verel araştırma sorusuna dönüşmesini sağlıyor. Ve aslında küçük gruplar halinde öğrencilerimiz kendi araştırmalarını yürütmeye başlıyorlar. Ee, her bir öğrenciye e, sınıf öğretmenlerimizden bir yardımcı oluşan bir ekip danışmanlık yapıyor. Aynı yüksek ve doktor ötesi gibi onların çalışmalarına rehberlik ediyorlar. Ee, aynı çalışma, buna benzer bir çalışma e, Araştırma Çocuk Okulu Üniversitesi bünyesindeki Araştırma Çocuk e, Merkezi bünyesinde de yürütülüyor. E, orada farklı okullar ilişkiliği kuruyorlar. Ve gönülde e, olan istekli çocuklarla onlar da aynı şekilde araştırma programı, bir araştırmanın yürütülmesi konusunda e, teorik ve pratik bilgiler oluşturuyorlar. Bir benzer programı onlar da uyguluyorlar. Bu konferansta da bu, e, bu merkezlerden bu merkezlerle işbirliği kurarak, bizim okulumuzda da vardı doğal olarak, bu merkezlerle işbirliği kurarak araştırma yürütmüş öğrenciler sunum yapacaklar. Sözlü poster sunumlar yapacaklar. Hı hı. Çok <gülüyor> Ve bir... Ay, bir <gülüyor> evet evet çok teşekkür ederiz. Ee, Konulara biraz göz attığımızda aslında çok ilginç konular çarpmıştı gözüme. Üniformalar evet. hakkında çocuklar ne düşünüyor ya da çocukların toplumdaki yere gibi konular da vardı. Biz acaba Aynen. mesela bu araştırmalara ulaşabiliyor muyuz ya da biz bizim bunu gözlemlememiz şansımız var mı? Acaba ya da evet, nasıl bilgi edinebiliyoruz? Bu konferanslık harika. Yani memnuniyetle konferansımız 22 çözdüren cuma günü e, açılacak. Eee Tim salonunda. Eee daha hızlı kayıt için kurumun yardım mekanında. Tim Mağını'nın ilk mas oturumu da başlayacak. O gün Hecran Palatlı konuk edeceğiz. E, profesör doktor hem de Öğrencilerimizin e, sunumlarını izleyeceğiz Bir Atölyeler yapacağız Paraşütte Dürama Atölyesi Cumartesi günü de e, Yine okulumuz içerisinde bu sefer Yine hem sunumlar, poster sunumlar Hem de otorobos kulübü Ve e, burada Hareketli misketler Araştırma Çocuk Merkezi'nin yürüttüğü bir atölye hareketin hareketli misketler ee, direkt kayıt tüm sarsayı verebilirim www.adk212.org adresinden kayıt yaparak bize e, gelmek isteyenler gelebilirler. Hı hı. Ama izleyici olarak bu. Bekleriz. İzleyici kayıdı. Tabii izleyici hı hı. kaydı alıyoruz. Hı hı. izleyici kaydı alıyoruz. O gün konferansında da bekleriz. Eğer olurca kayıt yapılamazsa. Ee, şeylerle ilgili olarak da sonrasında onu da ulaşılamazsa sonrasında bütün bu raporlarını Türkçe İngilizce olarak basacağız. Ee, bir kitapçık halinde bu iki günün konferans sunulan poster ve sözlü sunumların e, tam metnini basacağız. Aslında özet kısımlarını da bastık. Şu an özetleri vereceğiz konferans sırasında hı hı. ama tam mektiğini e, şeyden ulaşılabilecek sonrasında PDF olarak ve çıktı olarak ulaşılabilecek. Öyle de Tamam o zaman tekrarlayalım wwwajk 2012org sitesinden isteyenler izleyici olmak için kayıt yaptırabiliyorlar. Aynen aynen. Peki ben bir de şeyi merak ediyorum çocukların araştırma evet. yapması ve bu konu desteklenmesi çok önemli bir şey. Acaba çocuklar evet. bu konu hakkında düşüncelerini ifade bu süreçle ilgili ne düşünüyorlar? Bir, herhangi bir geri hı hı. bildirim ya da düşüncelerini ifade hı hı. ettiği bir yer oldu mu olacak mı? Aslında şöyle biz kendi okulumuz bünyesinde geçen ya da uyguladıktan sonra da programı değerlendirmeler yapıyoruz. öğrencilerimize programla ilgili genel görüşlerini önerilerini sunuyoruz. E, Konferansla ilgili de bir değerlendirme puanımız olacak. Oradan da görüşlerine ulaşabileceğiz. Hı -hı. Online platform açmadık aslında. Şimdi siz sesli söyleyince belki o da yapılabilir. Yani online platform üzerinden de kurulabilir bu web tarzımız üzerinden ama normalde programın değerlendirmesi okul bünyesinde yaptık iki yıldır yapıyoruz da bir konferansta bir değerlendirmeniz olacak. Doğru <gülüyor> anladın tam soruyu. Evet evet çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Onları paylaşabiliriz sizlerde öğrencilerimizin izin alarak. Ve biliyor musunuz bundan sonraki konferanslar nerelerde olacak? Şimdi şöyle geçen yıl ilk de olmuştu. Ee, bu sene şimdiki Türkiye'de oluyor. Ee, Avustralya'dan var kurduğumuz iki tane. İngiltere'den öğrencilerimiz var ve İran'dan da gelen öğrencilerimiz var. Ee, Eylül ayının başında yine bir İngiltere'de planlanıyor. Ülke sayısı çok artmış olarak. Yani onu geçtiğim ülke sayısı var. Ee, 3-5 Eylül'de. Onunla ilgili detayları da biz web saatin üzerinden paylaşmak istiyoruz tekrar. Bu tür güncelleme geldiğinde planlı mı? ve bu aynı çocuklar için devamlılığı olacak mı bu araştırma sürecinin Tabii yine değil, aynı aynen evet Tabii. Mesela biz şöyle söyleyebilirim size. Geçen sene araştırma çocuk programını almış 5. sınıf öğrendiğimizden 15 tanesi. 6. sınıflarda iki ara ayrı araştırma yürüttüler. Bilgisayar kullanımının ergenliğe üzerindeki etkisi ve kitaplardaki tercihler kuruluşunda. Biz bunu her seviyede arttırarak ilerletmek istiyoruz. Yani program alan çocukların sonraki yıllarda mentor olarak diğer grupları araştırmacı olarak rehberlik etmeleri ve kendi aynı zamanda yürütmeleri için. Ee, bunun hani ileride daha da büyük sayılara ulaşmasını planlıyoruz. Yuvarlık okullarla da iş birlikleri kurmak istiyoruz. Ee, çünkü şu an konferiyatta e, farklı okullardan da gelen, pek çok devlet okuluna özelden gelen konuklarımız da var. Hı hı. Onlarla da sanırım böyle bir süpa halesini yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak, son Kesinlikle. olarak benim sor, sormak istediğim dediğim, acaba Hı. bu araştırma konuları içinden bir şeye ilham veren ya da sizi çok etkileyen ya da ilginç ve paylaşmak istediğiniz bir tane var mı acaba? Yani bu özellikle yabancıların için ben de aslında, yabancı kullanıcılarımızın ben de detaylarını daha net göreceğim. Ama hani teknoloji kullanımı özellikle benim için çarpıcı geliyor. Yani çok güncel bir konu ve aslında e, sosyal medyadan internet kullanımına kadar öğrencilerin seçimleri. Ee, bu konuda nelerden bilgi aldıkları, Hı -hı. E, ne kadar bilgisayar başında kaldıkları, hangi amaçlarla kullandıkları e, şu an için hani benim bilgilerim arasında. Evet ama yabancı konuklarımın menüğim daha fazla var. özetlerinden biliyorum ama dinlediğimde sanırım e, daha fazla detayım olacak. Hı -hı. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten çok ederim. Sağ Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi çok kısa bir müzik aramız olacak. Cat Stevenson dün dün, Father, e, dün Babalar Günü olmasından da etkilenerek Father and Son şarkısıyla sizlerle. It's not time to make a change.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 No, I have to go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 Sonunda çaldırmayı başardığım bu anlamlı şarkından sonra tekrar merhaba sözkütyne. Az önce Meltem Ceylan Ali Beyoğlu'yla ikinci uluslararası araştırmacı çocuk konferansı ile ilgili görüşmüştük. Şimdi çok ilginç bir konum var aslında. Ee, Fatih Akın'ın şu an kanda olan Cennet Aki Çöplük filmiyle, belgeseliyle aynı isimde. Eğitimde İyi Örnekler konferansında hem İstanbul'da hem Trabzon'da yer alan bu konferansta anlatılan bir belgesel var gündemimizde. Bu belgesel Çamburnu beldesindeki çocuklar tarafından çekiliyor ve aynı isimde çekiliyor. Şimdi bunun bu, bu öğrencilerin sınıf öğretmeni olan Niyeler baya bağlanacağız. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Hoş geldiniz söz küçüğüne. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, bize çok ilginç bir proje bu. Sonuçta çocuklar için değil yine çocuklar tarafından düşüncelerinin gösterildiği, tepki gösterildiği bir belgesel çıkmış ortaya sanırım. Bize kısaca nasıl gelişti, nasıl aynı isme sahip oldu ve bunun hikayesi nedir? Biraz anlatabilir misiniz acaba? Ee, biz Çambuğ'un İlköğretim Öğretim Okulu'nda çalışan öğretmenleriz. Ee, aslında bir proje ekibimiz var, üç öğretmen ve bizle okul müdürümüzün ben oluşan bir proje ekibimiz var. Ee, bu yıl bu proje ekibimizin kurulmasıyla beraber e, hangi alanlarda çalışmalar yapabiliriz diye düşündük öncelikle. İşte çocuklarla da fikir alışverişinde yaparken, fikir alışverişinde bulunurken e, belgenizdeki bu çöp sorununu gündeme getirmenin uygun olacağını düşündük. Çünkü ilk öğretim düzeyinde. Ee, öğrencilerde bir farkındalık yaratabilirsek çevre bilincinin küçük yaşlardan aşılanması konusunda da daha etkili olabileceğini düşündük. Bu yüzden de böyle bir projeye başladık. Ee, çünkü çevre e, herkes biliyordu çamburununda bir çöp olduğunu. Fakat hı hı. çok fazla da farkında değillerdi açıkçası. Ee, Öğrencilerimizde velilerimizin de büyük bir kısmı ee, 2007 yılında bu çöp dökülmeye başladı beldemizde ve çevre iller ve Trabzon'un çöpü dökülmekte ee, buraya. Ee, Çambuğ'un da özel bir belde öte yandan. Ee, Sarı çamların denize sıfır olduğu çok nadir beldelerden bir tanesi. Hı -hı. Ee, mavi bayrağı sahip daha evet, öncesinde. Evet. Plajları Hı -hı. mavi bayrak sahibi. Ee, fakat bu çöp dökülmesiyle beraber bu mavi bayrak elinden alınıyor ve işte insanların zaman içerisinde oluşan sıkıntıları tabii Hepsi velilerimiz olduğu için okulda buna kayıtsız kalamadı. Hı hı. Çocuklarla böyle bir çalışmaya başladık. Önce bir çocukların hislerini anlatan bu çöp dolayısıyla çöpün dökülmesi dolayısıyla hayatlarında ne gibi değişiklikler oldu. Bunu anlatan bir kompozisyon yazıldı öncelikle. Türkçe derslerinde yazılmış bu... sanırım. Evet. Evet, Türkçe öğretmenimizin desteği alarak yazıldı. Daha sonrasında e, arşiv görüntüleri daha öncesinde Gene Fatih Akın'ın filminde de... E, aynı görüntüler kullanılmış. Velimiz, evet. evet aynı görüntülerden de var. E, aynı görüntüler olduğunu yani bilmeden de... var evet. yalnız. E, biz çünkü Fatih Akın'ın projesinden de e, bu projeye başladıktan ve bu arşiv desteğine ihtiyacımız olduğum, o, olduğundan sonra haberdar Aa, çok olduk. Ilginç. Evet, çok ilginç. Projeden de haberdar değildik. Çok e, tesadüf oldu evet. aslında. Ee, bu Velimizin, e, Bünyamin Seyrek Basanı Velimizin aynı zamanda Farkat Akın'ın projesi içinde görüntü çekerken biz onun <gülüyor> görüntülerinden yararlandık. Bir kısım görüntülerinden yararlandık. Ee, öğrencilerimiz yazmış oldukları bu belgeseli seslendirdiler. Ee, ve daha sonra bu arşiv görüntülerini beraberce tarayarak işte hangi e, cümleden sonra hangi görüntü ...güzel olur, oturur diye ee, bir birkaç günlük bir arşiv taraması yaparak belgeselimizi oluşturduk. Ee, daha sonrasında buna nasıl bir isim verebiliriz diye düşünürken de... ...işte belgeselimizin hemen başında Çamburun'un tanıtımı var. Tanıtımı ile ilgili bir metin yazmıştık. O <gülüyor> metinde geçiyor işte bu, e, çok güzel burası cennet gibi bir belde. Cennet gibi bir beldenin ortasında artık şehir çöplüğü yükseliyor diye bir cümle yazılmıştı. Bu cümleden yola çıkarak bize de dedik ki cennette çöplük olsun projeyi belgeselim adı daha sonradan çünkü Fatih Akın'ın filmi bizim bu proje sunduktan sonra ortaya çıktı ve o zamana kadar da hem ismi hem isim aynı şekilde. daha yayınlanmamıştı isim tam olarak aynı değil ama çok benzer olun ki cenneti kirletmek diye çevriliyor sanıyorum çok benzer olduğunu görünce de çok şaşırdık açıkçası hatta ee, çok da inan inanamadı insanlar yani bu kadar e, benzişiyor olamaz diye ama burada yaşayan herkesin de herhalde koyabileceği isim o olurdu. Yani <gülüyor> evet. gerçekten cennet gibi yer evet, üzerinde. E, evet yani bu manzarayı izleyen burayı gören birisinin de başka bir isim koyması da çok mümkün olmazdı herhalde. Onun için e, çok zıt bir şey değil aslında yani farklı bir şey değil isimlerin ortak olması. <gülüyor> Ee, ve ben, ben duyduğuma göre sanırım iki sene sonra buradan kaldırılacakmış bu çöplük. Ama başka bir beldeye gelecekmiş. Bu, bu şekilde devam ediyormuş bu süreç aslında. Ee, şimdi şu anda e, bunlar çöp e, dökülme süreci başladığında belli planlamalar yapılmış. Sannediyorum yani belediyeler tarafından. Burası yedi yıllık olarak planlanmış. Beş yıldır çöp dökülüyor buraya. iki Hı -hı. yıl sonra e, buradaki çöp olayının biteceği söyleniyor ama... E, Karadeniz'e geldiyseniz eğer burada beldeler birbiriyle çok iç içe evet. yani 5 dakika aralıklarla ilçeler var. Ee, bir sürmene de yaşıyoruz. Çamburlu bizden 5 dakika Rüze üzerinde. Şimdi e, Trabzon yolu tarafında Araklı beldesinde e, Araklı ilçesinin bir beldesinde e, aynı çalışmalar yapılacak. E, şimdi oradaki halkın da büyük bir tepkisi çok var. Çok büyük tepkisi var evet. O da e, zaten televizyonlara da yansıyor e, zaman zaman. Şu anda bizim çöp olayımız bitmek üzere ama neticede çok yakın çevreler ve her halükarda... Ve toprağa karışıyor çevreye ve suya karışıyor. Evet, toprağa karışan, suya karışan bir çöpten bahsediyoruz. <gülüyor> Bu e, Cennet'teki çöplük belgesenizi şu ana kadar kimler izledi ya da kimlere ulaştırabildiğiniz? E, belgeselimiz ilk olarak e, okulda Proje gerçekleştirildikten sonra okulda öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz izledi. Hı hı. E, hatta bununla ilgili bir ön test, son test şekli bir anket e, çalışması yaptık. Öğrencilere belgesel izletmeden önceki bu çöplükle ilgili duyumlarını ve fikirlerini aldık. Bir de izledikten sonra fikirlerini aldık. İzlettikten sonra çocuklar o beldede yaşamalarına rağmen ya gerçekten böyle miymiş ve bu kadar da kirleniyor muymuşuz? E, şeklinde şaşkınlıklarını bile getirdiler. Daha sonra projeyi İstanbul'da Eğitimde İyi Örnekler Sabancı Üniversitesi'nin Eğitimde İyi Örnekler Konferansına gönderdik. 830 proje arasından sözü sunma hak kazanan projelerden birisi oldu, 76 projeden birisi oldu. Orada evet. sunumunu yaptık. Orada da çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar çok duygulandılar, çok etkilendiler. Buradaki ee, çocuklardan da benzer, yani buradaki çocuklardan da tepki alabildiniz mi? Yani şehir dışından başka çocukların da. Açıkçası şehir dışından çok fazla çocuğa izletme şansımız olmadı. Yani daha çok e, akademik olarak sunum yapabildik. Hı hı. E, işte, e, Sabancı Üniversitesi'nde sunum yaptıktan sonra da Trabzon'daki yine Sabancı Üniversitesi'nin yerel çalıştayında Trabzon yöresindeki öğretmen arkadaşlara izletme fırsatımız oldu. E, onun dışında e, öğrenci anlamında çok fazla yaygınlaştırma henüz e, gerçekleştiremedik. Ama çalışmalarımız sürüyor. Yine e, farklı bağlantılarla bir şekilde şekilde e, ulaşmaya çalışıyoruz. Peki biz nasıl ulaşabiliriz e, bu belgesele acaba söyleyebilir misiniz? E, biz de izlemek aslında, isteriz. E, şöyle diyeyim e, internet sitemize koymaya çalıştık pek başarılı olmadı. Hı hı. Ancak yine internet sitemize koyulduğu zaman internet sitemizden izleyebilirsiniz zannediyorum. Çok teşekkürler. Tamam, i̇lk İlköğretim Okulu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son olarak e, burada çocukların ifadeleriyle gerçekleşen e, bir belgesel sonuçta bu. Acaba bu çocukların ifadelerinden ya da çocukların tepkilerinden bu anketlerden bize söyleyebileceğiniz aklınızda kalan bir var mı acaba bir parça? E, mesela bir öğrencimiz şey yazmıştı. E, eskiden bizim derelerimiz çok güzel tarındarmışmış diyorum. Çünkü eskiden öyleymiş. Şimdi bizim derelerimiz kapkara akıyor. Evet. Biz artık e, sokağa çıkamıyoruz çünkü gece 8'den sonra müthiş bir çöp kokusu e, belgemizi sarıyor ve bizim komşuluk ilişkilerimize bile bu zarar verdi. E, mis gibi olan kokumuzu pis kokuya çevirdiler şeklinde bir metin yazmıştı. Bizi çok da etkilemişti. E, gerçekten derenin, e, okula çok yakın bir dere var. E, Okul hemen kenarından geçen bir dere. Hı hı. Ee, o dere simsiyah aktığı zamanlar oluyor. Çocuklar da bunları fark etmişler. Belgesel izledikten sonra daha bir fark etmişler daha doğrusu. Ee, o da onlarda bir farkındalık yaratmış. O da e, bizi mutlu etti. En azından beldelerine çevrelerine daha farklı gözle bakabilmek, işte e, yapılan uygulamaların olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyabilmeleri açısından e, bizi mutlu etti. Bu şekilde Olayın farkına varmış olmaları. Zaten e, belgeselimizi izleme fırsatımız olursa kompozisyondaki duygusallığı, o içtenliği daha iyi fark edebileceksiniz. Çünkü tamamen e, çocuğun kendi hislerini ortaya koymuş. Tamamen çocukça hislerle bir kompozisyon. Ve çocukların perspektifinden, evet. Evet, tamamen çocuğun perspektifinden anlatılmış e, duygusal, içten samimi bir e, kompozisyon. Hani görüntüler sadece ona eşlik etmiş oluyor. O kompozisyonun içtenliğini Çambur'un tanıtmak anlamında kullanılıyor. Eminim ki onların ifadeleridir zaten bunu bu kadar güçlü yapacak. Bu Ceren'teki çöplük belgeselini bu kadar güçlü hale getiren. Çocukların evet, perspektifidir. Yani, evet. e, i̇zlenen her yerde aldığımız tepkilerden çok söylenen şey bu oldu. Hı hı. E, belgeseli izlenir kılan en önemli şeylerden bir tanesi çocukların seslendirmesindeki e, kompozisyonlarındaki samimiyet... Ee, ...ve iki geçeyim. Evet, teşekkür ederiz. Ee, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir program oldu bizim e, bizim için. Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Teşekkür ederim günler. Evet, e, bir söz küçüğün programının daha sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın. Söz küçüğün...